387, numaralı konu, Zeyd bin Hattab'ın, sebat göstermek için arkadaşlarına cesaret vermesi ve şehit olması, evet, Zeyd bin Hattab, yemeğim gününde ordunun bayrağını taşıyordu, Müslümanlar kaçtılar, ben Hanife kabilesi onlara galip geldi, ve i̇bn Hattab askerlere, siz ne biçim asker ve ne biçim piyadesiniz, Allah'ım arkadaşlarımın kaçmalarından dolayı senden özür dilerim ve müseylime ile muhakkem bin Tufeil'in uydurduklarından da sana sığınırım, dedi ve düşman sağlarına,